Ahmeder Rufai hasretleri, Hak yolcusunun düsturları, El hikem, hikmetli sözler, Kadere rıza. Kim sana şehlik, müshittik yaparsa onun çömesi ol, tilmesi ol. Öpülmek üzere sana elini ustanın, ayağını öpmekten arlanma. Kuyruğun en ucunda bir kıl ol, ziraik der ve başta patlar, bir zalim sana tasallut ettiği, sen de onu savuşturmaktan aciz kaldığın zaman belki işte o anda sen ciddi bir şekilde Allah'a iltica ile karşı karşıya bulunmaktasın. Bu durumda kalbini bütün varlığıyla onun gayrinden ayır. Muradını onun kapısına arz et. Meseleyi ona bırak. Göreceksin ki sana imdat gelecek ve hiç hatırına gelmeyen yardımı sana yapacaktır. Bu netice teslimin sırrıdır. Allah'a ilticanın doğruluğudur. Eğer himmetin kadere rıza mertebesine ulaşmışsa, yani kendi gönül rızanla kadere razı olabilecek noktaya varmışsan, işte bu en büyük kurtuluş mertebesidir. Hem de hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen kurtuluş mertebesi. Nitekim Allah'ın selamı ve rızası onun üzerini olsun. İmam Musa Kasım için bu mertebe hasıl olmuştu. Allah onu bağışlasın. Vaktiyle Harun Reşit muhakeme edilmek üzere kendisini tevkif etmiş ve elleri bağlı olarak Medine'den Bağdat'a götürüp orada hapse atmıştı. İmam ölünceye kadar hapishanede kaldı oradan çıkarılmadı. Allah ondan razı olsun çıkarıldığı zamansa zehirlenip ölmüş haldeydi bağları da hala üzerindeydi İmam Allah'tan razı olarak vefat ettiği ana kadar birden bile kadere rıza kıblesinden ayrılmatı Şanı yüce olan Allah Zümer suresi 10. ayeti kerimede şöyle buyuruyor Sabredenlere mükafatları hesapsız olarak kat kat verilir. Ehl-i beytin imamları tam bir hulus içinde kadere rıza mertebesine erişmişlerdi. Bununla beraber Allah Celle Celalihu indinde kadir ve itibarları yüksekti. Büyük şeref sahibiydiler. Allah Celle Celalihunun selamı ve rızası hepsinin üzerine olsun. Bilindiği gibi Emevi hükümdarlarından Mervanoğlu Abdülmelik, İmam Zeynel Abidini en ağır bağlar ve en galis halkalarla zincire vurulmuş olarak Medine'den alıp götürmüştü. Allah Celle Celalihunun selamı ve rızası onun üzerine olsun, bir ara zühri kendisine geçmiş olsun demek ve Mervanoğlu Abdülmelik'le aralarını bulmak maksadıyla hapishaneye gitti. Onu hapishanede görünce ağladı ve kendisine hitaben şöyle dedi. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, keşke senin yerinde ben bulunsaydım. İmam ona cevaben dedi ki, "İçine düştüğüm bu halin beni mahzun ettiğini mi sanıyorsun? Eğer isteseydim vuku bulmazdı. Hem bu durum bana Allah Celle Celaluhu'nun azabını hatırlatıyor. Bunları söyledikten sonra ani bir hareketle ellerini ve ayaklarını zincir ve bukağılardan kurtardı. Daha sonra yine geçirdi. Allah rahmet eylesin. İmamın yukarıdaki sözlerini dinleyen ve bu hallerini gören zühri, onun kadere rıza mertebesine erdiğini, halis teslimiyet makamına vasıl olduğunu ve büyük kurtuluşa ulaştığını anladı. Böylece yüreği ferahladı. İmamın İçine düştüğü bu halden dolayı, duyduğu üzün ve acıyı unuttu. Sen kendini tart. Eğer en yüksek mertebe olan, kadere rıza mertebesine ulaşabileceksen, ulaş. Aksi halde, ikinci mertebeye in, oraya talip ol. İkinci mertebe, Allah Celle Celalihu'ya sıdk ile iltica mertebesidir. Eğer kendi tedbirine, kendi kuvvet ve kudretine, kısacası, Kendinin olan hiçbir şeye dayanmamak, güvenmemek ve itibar etmemek şartıyla sıdku sadakatle Allah'a iltica edersen işte o zaman bu ikinci mertebeye erişmiş olursun. Şanı yüce olan Allah, senin irade ve tedbirinin üstünde kendi yardımı ve kudretiyle sana istediği yardımı yapar. Yardımcı olarak Allah kafiidir Allah'a yöneldiğin ve ona sığındığın zaman bu yolda vesile olarak onun Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sarıl. Ona elinden geldiğince bol bol salatu selam yolla. Onun güzel ahlakını kendine düstur edin. Allah'ın kapısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel ederek dur ve isteyeceğini Allah'a güvenerek Ondan yardım talep ederek ve ona mütevekkil olarak yine ondan iste. Bütün kapılar yüzüne kapandığı zaman sen yine de fettah olan Allah'tan bir kapının açılmasını bekle. Esasen kullar her ne zaman bir yolu kapadıklarında Allah Celle Celaluhu onu mutlaka açar. Bunu rububiyetinin bir icabı olarak münferiden yapar. Uluhiyetinin izzeti olarak yapar. Allah Celle Celalihu'nun rububiyetinde tek, uluhiyetinde de izzet sahibi oluşu kulların kapadığı bir yolu açmayı gerektirir. Öyleyse onun rahmetinden ümidini kesme, yardımından karamsarlığa düşme. Sana Allah Celle Celalihu'ya yönelmek gerek. Hakiki bir dost olarak Allah kafiidir. Her halükarda tevfik ancak ve yalnız Allah Celle Celalihu'dandır. O noksan sıfatlardan münessehtir, yücedir. Hasetkarın sana verdiği kederi bırak. Zira onun seni kıskanması sebebiyle kendisinin duçar olduğu keder sana verdiği kederden daha büyüktür. Onu kendi kendisine verdiği kederle baş başa bırak. Ahmak kişiyi kendi haline bırak. Senin, onun haline üzülmen, onun kendi nefsine üzülmesinden daha fazladır. Akıl sahiplerinin meclisine devam et. Hikmeti nerede bulursan hemen al. Zira hiç şüphe yok ki, akıllı kişi hikmeti bulduğu yerde hemen alır. Hem de hangi duvarda yazılmış olduğuna, hangi kişiden nakledilmiş bulunduğuna ve hangi kafirden işitildiğine hiç aldırış etmeden alır. Bu dünya ibret almak için yaratılmıştır. Onda bulunan her şeyden ibret almak aklın ta kendisidir. Öyleyse akıl gücünü kullanarak alınacak her şeyden ibret nasibini al. Gözünü ibret mahalline çevir. Sakın ha! Ehli dünyaya zinhar yaklaşma. Zira hiç şüphe yok ki onlara yaklaşmak kalbi kasvetlendirir, karartır. Onlara yaltaklanıp tevazu göstermekse Allah Celle Celalihunun gazabını mucip olur. Onlara tasim etmek günahları arttırır. Fakirleri kendine dost, arkadaş ve ahbap edin. Onlara tasim et, işleriyle ilgilen. Birisi sana geldiği zaman onu ayakta karşıla. Karşısında mütevazı davran, alçak gönüllü ol fakirlere yaptığın iyilik ve hizmetler, onlarca makbule geçtiği zaman, kendilerinden hayır dua iste. Onların gönüllerinde, kendin için bir yer, bir mevki hazırlamaya çalış. Zira şurası muhakkak ki, fakir ve yoksulların gönülleri, ilahi rahmetin mekan tuttuğu ve kutsi nazarın her an konakladığı yerlerdir. Zihnini, beşeri ahmaklıklardan, Beşeri'yi bönlüklerden temizle. Bir kimsenin üzerinde hakkın bulunursa, yahut senin üzerinde onun hakkı olursa, hakkını verinceye kadar, yahut senin onun hakkını ödeyeceğin zamana kadar, kendisine idare et, ona anlayış göster. Eğer mümkünse ve elinden geliyorsa, onun üzerindeki hakkından vazgeç ve helal et. Allah Celle celalihu sana başka cihetlerden bedelini verir. İnsanlara karşı edepli ol. Zira insanlara karşı edepli olmak, Allah'a karşı edepli olmak demektir. Bütün gücün ve varlığınla, benlik iddandan, asep ve nesebinle övünmekten ve aile efradınla böbürlenmekten tebe et. Zira kim amel bakımından geri kalırsa, onu nesebi ve hasebi ileri götüremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olanları ziyaret et. Ona yakınlığı bulunanlara tasimde bulun. Zira şurası muhakkak ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan minnet borcumuz boyunlarımızda asılı durmaktadır. Şanı yüce olan Allah Şura Suresi 23. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. De ki: ben bu tebliğime karşı akrabalıkta sevgiden başka hiçbir mükafat istemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının cümlesini ulusla ve kusursuz bir sevgiyle sev. Allah'ın rızası ve selamı hepsinin üzerini olsun. Zira hiç şüphe yok ki onlar hidayet kandilleridir. Kendilerine tabi olunacak yıldızlardır. Nitekim resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Sahabelerim doğru yönü bulmaya yarayan yıldızlar gibidirler. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Allah'tan kork. Hikmetin başı Allah korkusudur. Sana Allah korkusu gerek. Zira Allah korkusu bütün hayırların başıdır. İşte buraya kadar yazdıklarım benim sana nasihatimdir. Ey kardeşim, beni öğretme sarhoşluğu tuttu. Ancak bütün bu yazdıklarımı gelişigüzel güzel yazdığımı sanma. Zamanımızdan ve zamanımızın kalbur üstü insanlarından birçok şeyler öğrendim. Nefse harbi ilan ettim. Onunla cedelleştim. Şeriata hizmet ettim. Manevi. Ruhi safa ehlinin sohbetlerinden faydalandım. Benim nasihatimi kabul et. Onlar, sana olan samimi sevgiden doğmuştur. Başkasına bilgi taşıyan nice kişiler vardır ki, kendilerine bilgi götürdükleri kişiler, onlardan daha bilgilidir. Ey Abdüssemi! Benim öğütlerimle amel et. Ancak beni seçkin bir kişi olarak görme. Eğer birisi çıkarda. Sana derse ki Allah'ın diyarında şu naçiz ahmetçikten daha aciz bir kul vardır. Ona inanma. Son olarak söyleyeceğim şudur. Allah Celle Celaluhu bana da sana da yolu kolaylaştırsın. Bizi de, seni de, bütün Müslümanları da seçkinlerden ve hayırlılardan eylesin. Allah Celle Celaluhu'nun ve Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellemin iyi ve ihlaslı dostlarından eylesin. Dost olarak Allah kafiidir. Velhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.